Televizyon ve radyoda Kur'an okunurken, ayetin bitmesini en azından beklemeli miyiz hocam? Mesela kanalı değiştirecekken? Yani edeben ayeti keribenin bitmesini beklemek uygun olur. Ancak dinlemek farzi kifayi olduğundan dolayı birileri dinliyorsa, nasıl ki biz o esnada camiyi terk edebiliyorsak, hı hı. orada da kanalı değiştirebiliriz. Değiştirmemizden dolayı bir günah olmaz. Peki.